95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Geçen hafta başından bu yana olduğu gibi deprem bölgesinden meslektaşlarımızla yayınımızı sürdürüyoruz. Bu akşam gazeteci ve belgeselci Murat Utku bağlandık. Adana İskender'in çevresindeki son durumu alacağız bir müddettir orada onlar. Ve Murat telefon hattımızda şu anda. Merhaba Murat hoş geldin Eyna. Selamlar. Evet, Adana İskenderun'daki son durumu alacağız. Senden genel bir çerçevede bakarsak aslında Afet Bölgesi'ne ilişkin Tabipler Odası'nın sağlık risklerine değindiği bugünkü açıklamasını en başta hatırlatmak. Bir de buna geçen hafta boyunca devam eden İskenderun yangını eklemek isterim. Bu manzara içerisinde senin gözlemlerin Neler oldu? Enkaz kaldırma çalışmaları, yıkılan binalara ilişkin son sayıları da aslında belediye başkanından duyma imkanını bulduk. Genel bir manzarayı ve şu an maalesef kapımızda ya da karşımızda olan riskleri değerlendirmeni istemeyeceğim. Ne Öncelikle dün İskenderun'daydık ve İskenderun'daki durumun da çoğun derece kötü olduğunu söylemek gerekir. Şu anlamda özellikle belli bölgelerinde merkez ve merkezin hemen çevresindeki mahallelerde ciddi bir yıkım olduğu gözleniyor. Binalar kah yan yatmış kah ee, bir şekilde katlar birbirinin üzerine çökerek e, depremden etkilenmişler ve çok sayıda insan bu yıkıntıların altında hayatını kaybetmiş vaziyette. Biz dün oradayken e, hala bazı enkazların altında e, kalan e, insanları kurtarma çabası devam ediyordu. Bu konuyla ilgili olarak gerçekten çok ciddi bir e, çaba. Gönüllüler, gönüllülerin yanı sıra elbette dünyanın çeşitli yerlerinden gelen e, kurtarma ekip ekipleri, bu kurtarma ekiplerinin yanı sıra e, o enkazların altından çıkarılabilecek her bir canlı insan için e, çok ciddi bir çaba, bir uluslararası bir çaba devam ediyor. E, yine e, bir biçimde İskenderun'da e, AFAD bir kriz merkezi oluşturmuş vaziyette e, İslam e, Hemen düzeltiyorum İskenderun e, Teknik Üniversitesi'nin bulunduğu alanda, rektörlük binasının içerisinde oluşturulmuş vaziyette ve tabii ki e, üniversite kampüsünün çeşitli bölgeleri bu iş için kullanılıyor bu koordinasyonu sağlamak için kullanılıyor burada e, hemen e, bütün ekiplerinde e, merkezleri var kendi merkezleri o e, kriz merkezinin etrafında kurulmuş vaziyette haber aldıkça buradan yola çıkarak devam ediyorlar. Aynı zamanda tabii ki İskenderunlular da e, buraya geliyorlar ve burada e, oradan dağıtılacak yardımlara ulaşmaya gayret ediyorlar. Yetkililer ziyaret ediyor zaman zaman bu kriz merkezini. E, dün belediye başkanıyla görüşme şansımız oldu İskenderun'da. E, o da hani e, elinden geldi el, elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığına dair bilgileri aktardı ancak ne kadar kifayet etti bu ne kadar gerçekten İskenderunların işine yaradı bu gerçekten ciddi bir soru işareti neden diyeceksiniz çünkü gerçekten kaotik bir ortam oluşmuş vaziyette bu kaotik ortamın içerisinden çıkabilmek hem yerel yetkililer için çok zor hem de buradaki kurtarma faaliyetlerini yürütmeye gayret eden ve bunun koordinasyonunu sağlamaya çalışan AFAD için zor. Burada bir dediğim gibi oluşturulan merkezin etrafında da son derece kalabalık bir depremden Elim etkilenmiş İskenderlililer gördük. Onlar gelip oradan çeşitli malzemeleri almaya çalışıyorlar kendileri için. En azından bu zorlu günlerde ve zorlu iklim şartlarında kış mevsiminde burada işte üstlerine başlarına bir şeyler almaya çalışıyorlar. Aynı şekilde sıcak yeme. E, ulaşmaya çalışıyorlar. Etrafında kurulan çadır kentler var. Bu çadır kentlerde e, bir biçimde hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Çünkü evlerini terk ettiler. Evlerinden uzaklaştılar. Depremin olduğu ilk andan itibaren. Şunu söylemek istiyorum. Bu e, son derece dikkat çekici, ilgi çekici bir durum tabii. E, hem e, İskenderun için hem Adana için söyleyebilirim bunu. E, binalar... E, Hasar alanlar zaten boşaltıldı ve insanlar tahliye edildi. Bu e, binaların e, dışına çıkarıldı. Az hasarlılar, orta hasarlılar, e, ağır hasarlılar. Onlar tamamen boşaltılmış vaziyette. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Bir yanıyla da insanlar evlerine girmeye korkuyorlar. Yani dışarıdan baktığımızda en azından hiç hasar almamış gibi görünen binalarda bile insanların oturmadığını, artık evlerine en azından bir süre daha dönmek istemediklerini görmek mümkün. Dediğim gibi hiç hasarlı olmayan binalarda da var. Gözlemimiz şu yönde, bu binaların hiç hasar almamış görünen binaların bir kısmında gerçekten bir iki ışık yanıyor sadece ya da hiç yanmıyor. Dolayısıyla insanlar iki şeye dikkat ediyorlar. Bir, o evlere girmemek, o evlere yeniden e, girmemek. İki, e... Mümkünse eğer şehir dışına çıkmak, işte e, problemlerde e, en azından imkanı olanların, şehir dışına çıkabilecek durumda olanların, otomobilleri olanların ya da herhangi bir taşıt aracı bulup İskenderun'dan çıkmak isteyenlerin e, ciddi karşılaştıkları sorunlardan bir tanesi e, İskenderun'u diğer büyük kentlere, Adana'ya, Adana'dan Pozantu üzeri ee, Anadolu'nun çeşitli diğer e, kentlerine mesela Ankara'ya İstanbul'a bağlayan e, yollarda ciddi bir trafik oluşması hatırlayacaksınız ilk günlerde bu trafik ters yöneydi yani Hatay'dan e, Hatay'a daha doğrusu girişlerde problem oluyordu o ciddi bir e, sıkıntı yaşanıyordu bunun koordinasyonunda da sıkıntılar oluyordu. E, fakat bugünlerde artık ters yöne bir trafik başladı. Yani insanlar e, oradan çıkıp bir şekilde kendilerini Adana ve diğer büyük şehirlere atabilmek için yollara dökülmüş vaziyettiler. Bu da e, gerçekten e, sorun yaratıyor şu, şu günlerde. E, biz şu anda da e, aslında yoldayız. E, Adana'dan tekrar yola çıktık ve İskenderun'a doğru daha doğrusu Hatay'a doğru ilerliyoruz ve e, yolda çok ciddi bir trafik olduğunu gördük. Bu trafiği oluşturan e, faktörlerin başında da tabii ki oraya e, oradan demin söylediğim gibi çıkmak e, ihtiyacı hisseden insanların otomobilleriyle yollara dökülmesi bir yandan Artık işlerini bitiren bir takım yardım ekiplerinin oradan çıkması ve yardım götüren tırların, kamyonların yine terkis yönde hareket ediyor olması. Dolayısıyla örneğin bugünlerde eğer Adana'ya gelecek olanlar varsa bizi dinleyen onlara da hani bir uyarı niteliğinde olsun Adana girişinde İskenderun'dan ya da Hatay'dan gelirken Adana girişinde ciddi bir trafik göreceklerini söyleyebiliriz. Bu kimse için sürpriz olmasın. Evet birkaç gün boyunca da böyle seyredebilir hakikaten. Kısaca hatırlatayım. Murat Üçkü'yle beraberiz. Adana İskenderun civarından son manzarayı ondan öğrenmeye çalışıyoruz. Bugün bir video haberinin yayınlanı Murat Dolcevelli aracılığıyla hmm. Sahra Hastanesi'ni görme imkanımız bulmuştu. Hmm. Ee, oradaki durumu aslında bir anlatmanı rica edeceğiz. Ee, şu anda hı hı. tamamen operasyonel vaziyette mi hastane? Ne tür bir kapasiteyle e, tasarlanmış ve nasıl bir e, tabii ki mesleki e, örgütlenme sonucu bu e, gelişmiş? E, bunları sormak istiyorum sana. Bu hastane bugün itibariyle artık açıldı. Bu hastanenin e, bir sahra hastanesi olduğunu tabii ki hatırlatalım. 20 yatak kapasitesi var ve bunun dışında günde 200 kişiyi ayakta tedavi edebilecek, e, poliklinik hizmeti verebilecek durumda. E, neler var? Jinekoloji, radyoloji, küçük bir ameliyathane yani çadırların içerisinde yapılabilecek e, ameliyatlar. E, yine elbette psikososyal destek sağlayacak durumlar. E, Sağlık çalışanları da orada psikiyatrlar, psikologlar, e, ameliyat yapacak cerrahlar, cerrahların e, ameliyathanede yaptıkları işlere yardımcı olacak ameliyat hemşireleri bunların hepsi e, geldiler şu anda çalışmaya başladılar. E, bu e, Faaliyet İspanya hükümetinin de desteğiyle tabii ki devam eden bir faaliyet. Dün de İspanya'nın Ankara Büyükelçisi henüz çadırlar kurulurken, hastane kurulurken oraya geldi ve orada denetlemelerde bulundu. Dediğim gibi 85 kişilik bir sağlık çalışanı kadrosuyla burada hizmet verecek ve gerçekten önemli bir ihtiyacı en azından bulunduğu bölge açısından karşılamayı umduklarını söylediler bize. Dolayısıyla e, psikososyal destek çok önemli onu tekrar vurgulamak istiyorum. Bu psikososyal desteği verecek psikiyatrlar da e, orada şu anda e, kendilerine başvuracak insanları bekliyor. Hatta hemen şunu da söyleyeyim o kadar büyük bir ihtiyaç ki bu sağlıkla ilgili olan e, sıkıntıların e, giderilmesi açısından yani bir devlet hastanesinin tek bile onun da çöktüğünü göz önüne e, alırsak İskenderun'dan evet. e, şöyle evet. bir e, durum e, oraya gelip evet burada. E, sağlık hizmeti almak isteyenlere e, böyle bir imkan sunuluyor. En azından dün itibariyle, daha doğrusu bugün itibariyle artık hizmete girdi. Biz dün oradayken henüz kurulma aşamasındaydı. Evet, bu da son gelişmelerden birisi İskenderun Hastanesi'de maalesef. Asya'nın da söylediği gibi bir e, ölçüde çökünce bu da çok zaten e, akut bir ihtiyaca e, karşılık gelecek şekilde tasarlanmış gibi. Zahra Hastanesi. E şimdi akut dönemden rehabilitasyon dönemine doğru ilerlediğimiz aşikar zaten bu rehabilitasyon döneminin ne şekilde ilerlediğini, nasıl geliştiğini biz de izlemeye başlıyoruz bugün itibariyle. Ben en başında söylediğim gibi İskenderun, ee, bir yandan da limandaki yangınla çok sık e, anıldı ve şimdi bu e, yangının ve bir yandan da inkazdan e, çıkan e, asbest başta olmak üzere tehlikeli maddelerin insan sağlığına e, tehlikesini de Tabipler Birliği e, bugün işaret etmiş vaziyette. Tam da bu akut dönemden işte rehabilitasyon dönemine e, geçerken Acaba e, idari olarak bu e, konuya ilişkin nasıl tedbirler alınıyor ya da hani halk sağlığı düzeyinde insanların e, bu konuya ilişkin e, bakışlarını değiştirecek çalışmaların emalesi görülebiliyor mu acaba? E, açıkçası e, şimdilik e, en azından kendi gözlemin bu yönde. E, bu yönde doğrudan bir çalışma yok. Yani yaşananların Deprem sonrasında ortaya çıkan türlü olumsuzlukların sizin de saydığınız e, yangın, yangından e, ortaya çıkan dumanın havaya karışması, kentin havasını kirletmesi ve çok uzun sürdü biliyorsunuz bu yangın. Evet. E, yine aynı şekilde e, söz edilen bu asbestli binalar nedeniyle ortaya çıkıyor ve şimdilik... Bunların doğrudan konuşulduğunu söylemek güç en azından benim işitebildiğim insanlarla konuşmalarımdan elde edebildiğim kadarıyla mesele henüz bu boyutuyla tartışılmıyor. Dolayısıyla sanıyorum birkaç zaman içerisinde bu gerçekten en önemli konulardan biri olarak gündeme gelecektir. Çünkü evet deprem çok büyük ziyan verdi. Deprem çok can aldı, çok insanın e, yaralanmasına e, neden oldu ve bütün bu süreç hani şu anda daha çok doğrudan bugün bu depremden e, doğrudan etkilenenlerle alakalı olarak ilerliyor. Dediğim gibi ilerleyen süreçte yetkililer de bu konularda açıklama yapacaklardır. Biz de o zaman elbette e, bilgilendirmeye e, devam edeceğiz e, tüm İskenderunları olduğu gibi tüm Türkiye'de. Evet, biz de takip etmeyi yakından takip etmeye çalışacağız bu meseleyi. Peki, o zaman e, çok teşekkür ediyorum ve çok dikkat edin kendinize de demek isterim. Çok etler. teşekkürler İhsan, sağ ol. Ayrıca.